Kendi kılacağı kaza namazları için bir öncelik var mıdır? Örneğin vitir namazından başlanabilir mi? Burada bir öncelik sırası var mıdır? diye sormuşlar. Kişinin zimmetinde kaza namazları varsa tabii ki öncelikle farz namazları kılması lazım. Ha, diyelim ki asıl namazını kaza ediyor bir insan, dört e, naktat farzı zaten kılacak. E kıldığında vitri de onun ekinde kaza etsin. Evet. Ama ee, diyelim ki sadece vitirleri kaza edeyim sonra farzları kaza edeyim bu doğru değil öncelik farzlaradır farzları kaza etmesi lazım ama dediğim gibi yatsıyı kaza ederken vitri ondan ayrı tutmaması uygun olur vitri de hemen ardından kaza etsin